Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kasas suresinin 76. ayet kelimesinden 88. ayet kelimesine kadar olan bölümdeyiz. Yani surenin son kısmını, son kısmındaki bu 13 ayet kelimeyi sizlerle birlikte görmeye çalışacağız. Allah Teala her zaman doğamız odur ki kalbimizi, aklımızı hiçbirinin ötekinin önüne çok geçirmeden aralarındaki mesafeyi çok açmadan efendim e, Kur'an-ı Kerim'e kendi kelamına açık halde getirsin daima ve e, oradan süzülenlerle oradan bize e, tane tane nazil olan yeni nazil olmuş gibi inen üzerimize ayet-i kerimelerle e, ahlakımız başta olmak üzere e, yine oradan bütün cemiyete, topluma yani yakından uzağa doğru bütün insanlara Işık olacak bir Kur'ani hayat, bir Kur'ani varoluş nasip etsin inşallah. Öyle dua edelim. Bunlar büyük dualar ama büyük hayallerimiz olmalı ki hiç olmazsa bir kısmını elde ettiğimizde bile önemli bir şey başarmış olalım. Neyse bu hayal kısmı çok tartışma götürür efendim. Geçelim ve doğrudan doğruya kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Kasas suresinin bu bölümünü inşallah çünkü elmalı merhum da çok kısa ve hızlı geçmiş. Size söylediğim gibi bilhassa kıssaları neredeyse hiç tefsir etmeden geçiyor. Onun öyle bir usulü var. Efendim biz olabildiğince bir iki lüzum gördüğümüz açıklamayı ekleyerek tamamlarsak inşallah haftaya Ankebut suresine geçeceğiz ve Ankebut suresinde de her surede yaptığımız gibi sadece o surede ele alınan bir bölüm varsa orayı seçiyoruz. Orada da Örümceğin Evi konusunun geçtiği bölümü inşallah zikredeceğiz. Size ayet kelimeyi söyleyeceğim ayet numaralarını. Şimdi 76 ayet-i kerime Karun'dan bahsederek başlıyor arkadaşlar. Inne karune kâne min kavmi Musa Karun Musa'nın kavmindendi, aleyhim", e, onlara karşı bağ yetmiş idi. Bağ, bağ, e, bağ yetmek, bağ yani e, gücüne dayanarak onlara sürekli haksızlık etmek, taşkınlık etmek, üzerlerinde bir e, hükümranlık kurmaya çalışmak e, anlamına geliyor. Arkadaşlar kısaca tabii Karun maddesine de bakmak lazım istemansı többesinden ben e, bakamadım maalesef bugün. Kısaca şunu söyleyelim Karun Hz. Musa'nın kavminden yani İsrailoğullarından ama bilgisiyle birazdan o da geçecek bilgisiyle ve servetiyle Allah'ın ona nasip ettiği servetle büyük bir nüfuza ulaşmış Mısır'da Firavun'a çok yakın olmuş yönetime çok yakın olmuş onları desteklemiş. Ve İsrail karşı büyük bir taşkınlık yapmış. Yani içlerinden çıktığı o kavme zulmetmiş, firavunun zulmünü kolaylaştırmış, firavuna yardım etmiş bir kişilik arkadaşlar. Herhangi bir zulüm söz konusu olduğunda biliyorsunuz iki taraf var: zalim ve mazlum, işte sömüren ve sömürülen, işkence eden ve işkence edilen gibi. Bir de işin en acı tarafı arkadaşlar, yani burada zalimi tanımak çok kolaydır, mazlumu tanımak çok kolaydır, işte sömüreni ve sömürüleni tanımak hele hele bu dolaysız yapılıyorsa çok kolaydır. Ama hem tanıması hem de hazmetmesi zor olan işbirlikçilerdir arkadaşlar. Yani o sömürülenin o mazlumun yakınlarından olup onunla aynı Irktan, aynı inançtan, aynı sosyal kesimden olup e, zalimle, sömürgeciyle işte e, herhangi bir şekilde yani işkenceciyle işbirliği içinde olanlar, onlara yaranmaya çalışanlar ve e, kendi içinden çıktığı kavmini e, ihbar eden efendim, e, Onlara haksızlık edilmesine yardım eden, zulmedilmesine yardım eden ve e, efendinin yani oradaki o sömüren efendinin e, kullandığı bir maşa olan yani işini, e, pis, işin pis kısmını kendisine yaptırdığı bir maşa olan e, işbirlikçiler en acı kısmıdır. Her zaman rahmetli Malcolm X arkadaşlar bunları bir isimlendirme yapıyor. Ev zencisi diyor biliyorsunuz onun o meşhur konuşmasında. Bu ev zencisi terimine internetten bakarsanız orada detayları görürsünüz. Birkaç bilgi var yani bazı belli başlı sitelerde. Ev zencisi nedir? İşte zenciler köle olan zenciler yani ikiye ayrılıyor. E, tarlalarda çalışanlar ve en pis işleri yapanlar, en ağır şartlarda yaşayanlar. Bir de bunların içerisinden seçilmiş, daha eğitimli, Efendim, e, efendinin evinde yaşayıp onun hizmetlerini gören, işte onun sofrasından kalanlarla karnını doyuran, onun eski kıyafetlerini giyen, e, yani daha terbiye edilmiş ve efendiye daha yakın mevkilerde çalışan zenciler. Ve işte Malcolm X bir konuşmasında söylüyor bunu. İşte Efendinin evi yansa Efendiden daha çok o yangını söndürmeye çalışır. İşte Efendi hasta olsa işte ne oldu patron hasta mıyız der. Yani kendisini o kadar onunla bütünleştirmiştir ki Efendi hasta olsa kendisi hasta olduğunu biz mi hastayız hasta mıyız diye ifade eder. Adeta kendisi hasta olmuş gibi sorar. Gibi e, açıklıyor Malcolm X ve işte mesela tarladaki zencilerden biri kaçsa e, e, kö veya isyan etse onun o isyanını bastırmak için veya kaçan köleyi yakalamak için ev zencisi efendiden daha çok çalışır daha çok, ve o tarladaki zenciyi daha çok hakir görür, daha çok hor görür. E, burada tabii psikolojisi nedir bunun? Yani İnsan neden kendisinin de içinden çıktığı ve onlara ait olduğu topluluğa böylesine ikrahla, böylesine efendim kendini ondan ayrı tutmaya çalışarak bir kendini konumlandırmaya çalışır, bir mevki edinmeye çalışır. Onun psikolojisine tabii ki bakmak lazım. Çoğunuzda tahmin edebilirsiniz, bilebilirsiniz. Detaylara girmeyeyim ben. Burada tek söylemem gereken şey, işte yaygınlaştırın bu terimi yani. Sadece Amerika'daki kölelik hareketleri için kullanmayın. Mesela işte İsmail Kılıçarslan bir yazısının başlığında bunu kullanmış, bu tabiri kullanmış. İşte kendi inancını, kendi kültürünü, kendi halkını sürekli şikayet eden, işte yakınan, beğenmeyen, efendim evet bizden adam olmaz diyen her yerde, efendim yani şeyin sömürgecinin ve o zalimin bakış açısını içselleştirmiş kendisi de kendi halkına ve kendi kültürüne kendi değerlerine o zalimin bakış açısıyla bakan o sömürgecinin bakış açısıyla bakan işte Karun'un bu tipin bu işbirlikçi, evzencisi tipinin önde gelenlerinden birisi olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Hz. Musa'nın kavminden idi fakat febegâ aleyhim yani zulüm ve istibdat da efendileriyle yarışan, İsrailoğulları üzerinde aynı şekilde baskı kurmaya çalışan, onların tepesine çıkmaya çalışan, efendim onları ezmeye çalışan bir yaklaşımı vardı. Ve e, ilginç olan, şimdi bakın arkadaşlar, e, bunun ülkemizdeki e, e, iz düşümlerini tahmin etmeyi size bırakıyorum. Yani beni çok e, bu konuşmalar içerisinde çok günlük hayata mümkün olduğunca yani günlük siyasi hayata, sosyal hayata çok girmemeye çalışıyorum. E, bunun sebebi de arkadaşlar, burada açıklamış olayım bu vesileyle, bunu, bunu söylemekten çekindiğim için değil, ee, ülkemizde e, bu konular o kadar hassas sinir uçları haline gelmiş ki e, belli başlı konular var arkadaşlar. Bunlardan birine temas ettiğinizde e, o konuda hassasiyeti olan çok büyük bir e, kitleyi, çok büyük bir grubu, e, bütün bir dine karşı veyahut da anlat ondan onun dışında anlatacağınız bütün hakikatlere karşı konumlandırmış oluyorsunuz. Yani böyle anahtar kavramlar var. Bunlar nerede geçiyorsa hemen e, bir kısım insanlar artık anlatılan her şeye e, cephe alıyorlar. Biz de böyleyiz. Yani hepimiz böyleyiz. Bu, bu kadar e, toplumsal çekişmelerin, Efendim e, keskinleştiği, grupların keskinleştiği maalesef, efendim e, parçalan yani birlik ruhunun, millet ruhunun, millet anlayışının e, gittikçe zorlaştığı ve işte e, bir takım hakim değerlere yarışabilme e, hakim değerlere yaklaşabilmek kendimizi e, onlardan kabul ettirebilmek için e, bir takım temel değerlerin göz ardı edildiği eve e, her şeyin birbirine karıştığı ortamda e, asgari müştereklerimiz üzerinde toplanabilmeyi işte kitabımız, dinimiz, Rabbimiz, peygamberimiz, efendim e, kültürümüz, temel değer yargılarımız, inanç esaslarımız etrafında toplanabilmeyi, e, vatan sevgimiz etrafında toplanabilmeyi e, çok önemsiyorum acizane kanaatim arkadaşlar. Çok çok önemsiyorum. E, bu arada tabii ki belli başlı fikir ayrılıklarımız olabilir günlük siyasete dair. Bunlar çok tabidir arkadaşlar. Sahabe döneminden itibaren insanlar... Toplumun nasıl idare edileceği ve bazı işlerin nasıl görüleceği konusunda fikir ayrılıkları yaşamışlardır. Yani sahabe efendilerimiz de fikir ayrılıkları yaşamışlardır. Hatta aralarında bu konuda ciddi mücadeleler çıkmıştır biliyorsunuz. Ama hiç kimse ötekini tekfir etmemiştir efendim. Daha sonra onu da yaptılar yani onlardan sonra gelenler. Biz işte bu benim yolum, benim kanaatim arkadaşlar gündelik siyaseti olabildiğince imanın, İslam'ın, dinin ve bizim en temel değer yargılarımızın, vatanımızın, işte bayrağımızın, bağımsızlığımızın etrafında toplanmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla başkalarının ayağındaki nasıra basmanın ve sürekli o dikkati oraya çekmenin çok da bunun için etkili bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki hakikat neyse, hak neyse özellikle Kur'an ve Allah Allah'ın kelamı söz konusu olduğunda onu söylememek onu göz ardı etmek bize asla düşmez efendim söz uzadıkça tehlikeli mecralara doğru kaymaya başladı ben tekrar ayet-i kerimemize döneyim 76. ayet-i kerimede allah Teala Hz. Musa'nın kavminden olan Karun'un yani İsrailoğullarından olan hatta bir rivayete göre Hz. Musa'nın kuzeni olan Karun'un e, kendi kavmi üzerinde, İsrailoğulları üzerinde e, zulüme ve baskıya onları efendim ezmeye yönelik e, gayretler içerisinde olan iktidarla yani Firavun'la e, Mısır'daki iktidarla işbirliği yapan e, bir karakter olarak karşımıza çıkarılıyor ve ee, ilginç olan şu eğer Karun yani bir sürü dünyada bir sürü işbirlikçi var ee, neden Karun burada öne çıkarılıyor çünkü aynı zamanda gerçekten çok güçlü bir tip ve âteynâhu minel Kunuzi ma inne mefâtihehu letenû ubil usbeti ulil kuvve ona biz öyle bir hazineler vermiştik ki diyor hazinelerden öyle büyük bir pay vermiştik ki biz Karun'a diyor eee Hazinenin anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Hazinenin kendisini değil anahtarlarını güçlü Bu topluluk burada geçen usbe arkadaşlar 10 kişiyle 40 kişi arasında sayısı değişen e, askeri birlik gibi yani birbirlerine çok ciddi bir e, bağla bağlı hani adeta sadakat yemini etmiş e, bir tim diye düşünebilirsiniz. Efendim böyle bir topluluktan bahsediliyor. Ee, bu kadar zengin yani. Karun hazinesi biliyorsunuz Karun gibi zengin ifadesi tarihe geçmiş bir ifade. Elmanlı Hamdiyazır çok kısaca e, yani bir paragraf kadar e, onun paragrafları bazen uzun oluyor ama hakikaten kısa bir paragrafla şöyle demiş bu bölümle ilgili. Firavun siyasi zulmü istibdatta alem olduğu gibi alem alameti farika anlamında burada yani e, marka. Marka diyelim. Firavun siyasi zulmü istibdatta yani siyasi açıdan zulüm ve baskı yapıyor. E, bu, bu konuda alemdir, markadır dünya tarihinde. Karun da mali istibdat ve ihtikarda alemdir. İhtikar vurgunculuk demekmiş arkadaşlar. Aynı zamanda kara borsacılık demek. Aynı zamanda kara borsacılık da zaten o demek. Yani malı ihtiyaç zamanında ortaya çıkarmayıp depolayarak zenginleşmek ve efendim insanları o maldan mahrum bırakarak daha sonra fahiş fiyatlarla o malı satmak demek. Yani her anlamda ticarette toplumun aleyhine efendim vurgunculukla, kara borsacılıkla zenginleşmek anlamına geliyor. Bu suretle karun kıssası muhtekir bir kapitalist kıssasıdır diyor. Elmallah müjazzır. Yani vurguncu bir kapitalistin e, kısasıdır. E, arkadaşlar kapitalizmi iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum e, ve e, tabii dünyada şu anda özellikle soğuk savaş sonrasında Doğu bloku e, artık şey yapınca e, nasıl diyelim çökünce e, tek bir yaşam tarzı e, var işte Coca Cola'nın e, sembolize ettiği bütün dünyaya hakim efendim bütün dünyayı kendi e, vatanı gibi vatanı gibi gören toprağı gibi gören ve e, dünyadaki bütün servetin yüzde doksanının yaklaşık rakamlar bunlar dünya nüfusunun sadece yüzde elinde olduğu e, tepedeki bir, e, yani piramidin en tepesindeki sayılı birkaç e, kişinin bütün dünyadaki servetlere hakim olduğu parayla para kazanılan e, ve e, bu konuda bu uğurda yani insan e, ta bu ne zamandan beri başlıyor ben yanlış şeyler söylemeyeyim sömürgecilikten itibaren belki ondan önce yani kapitalizm e, tarihine bakmak lazım kavramına bakmak lazım ve hakikaten çok büyük bir zulüm olduğunu, çok büyük bir fesat olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de geçen fesadın ben kapitalist zihniyet olduğunu düşünüyorum acizane. Sadece kapitalist demeyelim yani sömürgeci zihniyet bu ister komünist olsun ister kapitalist olsun. Sömürgeci, insanların haklarını vermeyen, insanların ellerindekine gözünü dikmiş, doyumsuz efendim ve güc kendi gücünü artırabilmek için her şeyi mübah gören, her yolu mübah gören bir zihniyet arkadaşlar. İşte karun kıssası böyle bir zihniyetin kıssasıdır diyor Elmalı Hamdi yazır. Kâne min kavmi Musa, Musa'nın kavminden idi yani Beni İsrail'den ve Musa'nın akrabasından idi. Febegâ aleyhim derken onlara karşı bağ yetti, ihtikar yaptı, zekatını vermedi, Musa'ya isyan etti. Ee, ayet kelimenin devamını ele almamış Elm Allah'ım yazır bu kadar bilgiyle yetinmiş. İd-qa-lehu <gülüyor> ee, kawmuhu la tefrah innallah la yuhibul ferehin. Öyle ki yani öyle bir noktaya geldi ki kavmi ona şöyle dedi: Güvenme. La tefrah, yani ferah içinde olma, kendini emniyet içinde hissetme. Ee, yani bana bir şey olmaz, ben artık o kadar güçlüyüm, o kadar güçlüyüm ki bana kimse zarar veremez. Kimse bu serveti elimden alamaz, kimse bu gücü elimden alamaz deme. Allah, çünkü Allah güvenenleri sevmez demiş Elmanullah'ım yazıyor ama buradaki güven kelimesi olumlu bir e, anlamda içerdiği için işte kendine güvenenleri mesela demesini tercih ederdim doğrusunu istersen veya malına güvenenleri demesini tercih ederdim. Yine bu yakınlarda orijinal bir meal çıkmış arkadaşlar. Ben de onu edindim, daha önce de bahsettim size sanırım. Nurul Beyan, Hüseyin Kazım Kadri'nin Osmanlı'nın son döneminde yazılmış bir meal. Bakalım orada ayet kelimeyi nasıl meal vermiş. Diyor ki, Karun Musa Aleyhisselam'ın kavminden idi. Onlara tazim ve emri altına girmelerini talep etti. Bagi böyle yorumlamış. Halbuki biz ona anahtarları hamle eskale muktedir ve sahibi kuvvet bir cemaate ağır gelen hazineler verdik. Yani çok kudretli taşımaya, ağır şeyleri taşımaya muktedir. Hamle eskale muktedir, ağırlıkları kaldırmaya muktedir, sahibi kuvvet bir cemaate Anahtarları ağır gelen hazineler verdik. O anahtarlar nakline memur olan o cemaate ağır geldiği vakit kavmi Karun'a yani artık mal, zenginlikte zirve yaptığı vakit kavmi Karun'a kesreti maldan sevinme, la tefrah sevinme diye tercüme etmiş. Allahu azimüşan zeharifi dünya ile ferahnak olanları sevmez. Yani Allah Teala dünya süsleri, zulkümlü çoğulu zeharif, dünya süsleri, dünya zinetleriyle mutlu olan, içi ferahlanan, böyle servetine baktığı zaman içi ferahlanan, servetine güvenen, gücüne bunu makam da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani dünyaya ait bütün o süsler, bütün o mevkiler, bütün o şatafatlar, bunlara güvenenleri Allah Teala sevmez. Ayet kerime, 76. Ayet kerime böyle. Ama zor değil mi arkadaşlar? Yani insanın e, dünyada mesela ne bileyim işte 3-5 kişilik çevresi olsa e, biraz e, bir ilmi bilgisi olsa bir kariyeri olsa efendim biraz bir serveti olsa mesela biraz nüfuzu sözü geçen bir mevkiye gelse sözü geçse yani böyle bir telefonla işlerini görebiliyor halledebiliyor olsa nasıl ona güvenmeyecek yani. İşte bu yüzden sadece mahrumiyet imtihan değildir arkadaşlar. İhsanlar da imtihandır. Ve benim acizane kanaatim mahrumiyetten daha zor imtihanlardır bunlar. Geçmesi daha zor. Belki mahrumiyette yaşaması daha zor. Ama imtihan olduğunu fark etmek, onu idrak etmek, Allah'ın yardımına sığınmak, haddini bilmek daha kolaydır mahrumiyette. Yine de biz ikisinde de Allah'a sığınıyoruz mahrumiyet de istemiyoruz. Efendim Allah'ın verdiği nimetlerle şımarmayı, azmayı da istemiyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Fakat işlerin yolunda gitmesinin her işin yolunda gitmesinin servetinize servet yani oturduğunuz yerde sabah kalkıyorsunuz servetiniz ikimisine çıkmış mesela öyle yatırımlar yapıyorsunuz ki hani Allah hüriya kulum demiş mesela işte ne bileyim dediğim gibi bütün insanlar ağzınızın içine bakıyor hani bir cümle sizden duyduğumu takır takır işler yürüyor hani böyle bir mevkiye gelip de böyle bir kudrete erişip de e, Nemil suresinde okuduğumuz Süleyman aleyhisselam mesela değil mi o kudretin tam birbirine zıt iki karakter işte Hz. Süleyman'ın hemen arkasından Karun'un anlatılması e, birbirine zıt iki karakter efendim e, insanın bir dakika ya bu malı, bu mülkü, bu kudreti bana kim verdi? Allah Teala verdi. Benim her dediğim oluyor. Her emrim yerine geliyor. Her şeye gücüm yetiyor. İşte sağlıklıyım, akıllıyım, yaptığım yatırımlar kat kat bana gelir getiriyor. Yani nereye adımımı atsam başarılı oluyorum. Nereye elimi uzatsam efendim başarılı oluyorum. Bu da Rabbimin bir imtihanı. Ee, şeyin söylediği gibi Hz. Süleyman'ın beni imtihan ediyorsun şükür mü edeceğim, küfür mü edeceğim nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyorsun diyebilmesi hiç kolay bir mesele değil arkadaşlar imanın çok kuvvetli olması gerekiyor, e, zikrin daim olması gerekiyor e, ayağımızın kaydığı anlarda bize e, hakkı hatırlatan sağlam dostlar gerekiyor e, efendim bir de ee, acizane kanaatim arkadaşlar zihninizdeki hiyerarşi de çok önemli yani bunu zaman zaman e, yazarak yapmanızı tavsiye ederim yazarak gözden geçirmenizi tavsiye ederim yani e, benim en çok değer verdiğim şey ne bu hayatta i̇şte, neyden en çok mutlu oluyorum i̇şte, e, ama samimi bir şekilde yani kendi kendinizi kandıracaksanız hiç gerek yok böyle bir muhasebeye ee, ve önem bu önem sevdiğim şeyler arasında işte bu mal mülk işte bu şöhret işte e, nüfuz nerede yani nerede e, bu verilenleri nerede kullanıyorum Yani bu bunun insanın kendisinin muhasebesini yapması e, şart burada kavmi Karuna hatırlatıyorlar. Bakın sadık dostlar, sadık yakınlar diyelim. Karuna hatırlatıyorlar diyorlar ki yapma böyle. Bu mal çünkü demek ki nasıl övünüyorduysa nasıl efendim bana artık bir şey olmaz yani bu kadar zenginlikten sonra bunun hiç kimse hiç bunun sonunu getiremez diye artık nasıl bir e, bu artık bangır bangır bağırıyorduysa onun hallerinde tavırlarında kavmi ikaz ediyorlar yakınları ikaz ediyorlar diyorlar ki böyle övünme Allah böyle övünenleri sevmez bu şekilde malıyla mağrur olanları dünya zinetiyle dünya süsüyle ferahneak olanları Allah sevmez diyorlar ve nasihata devam ediyorlar 77. ayet-i kerimede وَبْتَغِيْ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ al الْآخِرَةِ Ne demiş Elmanlı diye yazır efendim bunun e, mealinde Allah'ın sana bu vergisi içinde sen ahiret elini ara ve ف۪ي fima آتَاكَ اللّٰهُ <gülüyor> Allah'ın sana bu verdiklerine bir bak o verdiklerinin içine bir bak yani e, i̇ncele onları, fi böyle inceleme e, anlamına da gelir. Yani bir bak, bu köşkler, bu saraylar, bu ziyneler, bu mallar, onları böyle bir gözden geçir ve ve eddar al ahirete, da ahiret yurdunu, ahiret evini ara onların içinde. Demek ki bak burada da nükteler var arkadaşlar. Daha kim bilir ne nükteler var da biz tabii elmalıyla sınırlı tuttuğumuz için geçiyoruz. Benim de kolayıma geldiği için tövbe estağfurullah. Şimdi demek ki o servetin içinde sana ahiret yurdunu kazandıracak fırsatlar var. O serveti gözden geçir ve o fırsatları gör sana ahiret yurdunu kazandıracak fırsatları gör. Velatense nasibe dünya. E, bu genelde yanlış tercüme ediliyor diyor. Birazdan e, okuyacağız. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan nasibi bazıları helal dünya rızkı ve meşru dünya zevki diye anlamak istemişler. Yani ahiret e, yurdunu ara, sana verilen nimetlerin içerisinde ahiret yurdunu ara ve dünyadan nasibini unutma ifadesini ahiret yurdunu ara ama dünyadaki helal nimetlerden de yararlanmayı unutma. Yani dünyada da bir payın var o payı da unutma diye bazıları böyle anlamak istemişlerse de o geçici dünyanın kendisi demektir. Asıl dünyadan nasip ise dünya ahiretin mezraasıdır. Muktezasınca mezraa tarla demek arkadaşlar. Dünya ahiretin tarlasıdır biliyorsunuz hadis şerif. Muktezasınca ahiret için edilen intifa ahirete kalacak ameldir. Yani dünyadan nasibin nedir senin? Velatense tense nasibi dünya. Dünyadan nasibini unutma tavsiyesinde. Senin dünyadan nasibin nedir? Dünya ahiretin tarlası olduğu için ahirette sana faydası olacak şeyleri burada ekip biçebilmektir, ekebilmektir. Burada hedefin yani Allah'ın sana verdiği sağlık, ilim, mevki, makam, mal vesaire bunların hepsini kullanarak onların içinde gizlenmiş olan fırsatları yakalayarak, o fırsatları kullanarak Efendim ahirete yönelik yatırımlar yapabilmendir dünyadaki nasibin. Yoksa dünyadan nasip nihayet bir kefendir diyor. E, efendim yukarıdaki cümleyi unutmayalım. E, bazıları bunu buradaki velatense nasib bekemine dünya ifadesini e, dünya rızkı ve meşru dünya zevki diye anlamak istemişlerse de o geçici dünyanın kendisi demek. Dünyanın kendisini ara, dünyayı ara demiyor Allah Teala. Dünyadan nasibini unutma diyor. Peki bir insanın dünyadan nasibi nedir? İşte ahirette onu kurtaracak olan yatırımları bu dünyadayken elinde fırsat varken yapabilmesidir diyor Elmallah Hamdi yazır. Ee, aynı şeyi efendim Hüseyin Kazım Kadri'nin mealinde de görüyoruz. Bakın diyor ki Ve Allahu şanın sana verdiği servetle ahiretini kazan, dünyada ahireti kazanmayı unutma demektir diyor. Böyle yorumlamış. Ee, Hak Celle ve Ala sana nasıl ihsan ettiyse sen de muhtaca öyle ihsan et. Çünkü ayetin devamında Ve ehsin kema ehsenallahu ileyk Ve ehsin Kema'ehsen Allahu ileek. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Arkadaşlar ihsan mertebesi muhsin, ihsan mertebesine ulaşan muhsinler, Kur'an Kerim'de bir e, iyiler, iyilerin bir kategorisi olarak iyiliğin bir kategorisi olarak zikredilir. E, çokça geçer. Meşhur hadis şerifte de İslam'ın, e, İslam'ın yaşamının en üst seviyesi olarak zikredilir. E, hızlıca söyleyeyim hem iyilik yapmak demektir ihsan hem de o iyiliği zarif ve güzel bir şekilde yapmak demektir. Yani böyle rastgele değil, baştan savma şekilde değil, kabaca gelişi güzel değil, efendim zarif, güzel. Yani namaz kılmak mesela iyiliktir, o namazı zarifçe böyle bütün erkanıyla, adabıyla yerine getirmek ihsan mertebesidir. Allah'ın Allah'ı görüyormuşçasına yapman diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meşhur Cibril hadisinde. Allah'ı görüyormuşçasına. Mesela misafir ağırlamak ihsandır. Iyi, yani iyi bir şeydir. Ama onu lalet tayin de yapabilirsin. Kaba saba da yapabilirsin. Burada sakın çok ikram falan zannetmeyin. Zarifçe gönlünü alarak çok hoş intibalarla da misafirini ağırlayabilirsin. İşte her ne yapıyorsan. Allah Teala'nın o anda orada olduğunu düşünerek seni izlediğini düşünerek efendim Allah Teala'nın huzuruna yakışır şekilde o iyiliği o şekilde yapmak demek. Allah sana verirken nasıl böyle her şeyi düşündü değil mi bizim bütün biyolojik ihtiyaçlarımızı sosyal ihtiyaçlarımızı, psikolojik ihtiyaçlarımızı bütün yani varlığımızın devam etmesi için arkadaşlar bütün ihtiyaçlarımızı ve ruhani ihtiyaçlarımızı her şeyi nasıl var Ettiyse, çeşit çeşit güzelliklerle hem de var ettiyse nasıl sana ihsanda bulunduysa sen de ona öylece ihsanda bulun. Bu ihsanın kapsamı nedir? Yani bazıları şöyle diyebilir mi mesela işte Allah bana bir ihsanda bulunmadı ki ben insanlara ihsanda bulunayım. Karun'a bulunmuş mesela bana bulunmadı ki bana ne verdi ki allah Teala ben insanlara vereyim? İşte bu arkadaşlar nasıl diyelim? Zihnimizdeki ihsan tanımımızdaki problemden kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak'ın mesela bize verdiği işte akıldan, ilimden, okumadan, öğrenmeden, efendim vakitten, sağlıktan, hikmetten her ne varsa yani sayısız, sayısız imkanlara masar olduğumuzu görmek ve bir de şu var yani Allah Teala bize arkadaşlar. E, nimetlerini mesela Karun'a da muhtemelen bilmiyoruz o, o serveti nasıl kazandı ama hani e, insana allah Teala nasıl nimet verir? O insan böyle evinde otururken yastığının altını yastığı bir kaldırıyor sabah bir bakıyor ki bir kese altın böyle mi nimet verir? Yoksa bir nimete ulaşma yollarını, fırsatlarını karşısına çıkararak mı verir? E, bu Bilgisayar oyunu neredeyse hiç oynamadım. Yani birkaç tane bilgisayar oyunu oynamışımdır o ilk çıktığı zamanlar. Ama bu şey vardır ya hani bonusları toplayan toplayarak giden bir Mario mu vardı? Ee, bilemiyorum şimdi yorum yapmayı da kapattığım için yazsanız da görmem. Şimdi bir bilgisayar oyunu düşünün işte bonuslar var. Siz yolda ilerlerken bonuslar var ve onları kapmanız gerekiyor. Ki hani oyun devam etsin ve siz bir sonraki e, aşamalara ulaşabilin. Şimdi arkadaşlar hayatta hepimizin karşısına bonuslar çıkıyor. Ama bazılarımız seyrediyor. Çoğumuz daha doğrusu seyrediyor. O yüzden e, Allah Teala'nın ihsan etmediğini söylemeyelim sakın. Sadece biz e, o ihsanları elde etmek için karşımıza çıkan ihsan fırsatlarını değerlendirme, yeterince değerlendirmediğimiz zaman ondan mahrum kalabiliyoruz. Bir de sınırlı düşünmeyin. Evet hakikaten bazılarına elini oynatmasına bile gerek kalmadan gökten yağıyor yani. Mesela hazır bir servete doğuyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten hazır yani. Efendim öyle de var ama bunlar dünyada çok sayılı insanlar arkadaşlar. Onların da e, o servete ulaşması ondan öncekilerin e, bazı fırsatları ve imkanları değerlendirmesiyle olmuş şeyler. İlim böyle hiç kimseye durup dururken ilim verilmiyor arkadaşlar. Yani ilimde e, mesela çalışmanın payıyla zekanın payı ne kadardır? Tamam öğrenme özürlüyseniz evet alim olamazsınız. Ama arkadaşlar inanın ilim sahibi olmakta e, zekadan çok çok daha büyük payı olan şey, kıyaslanamayacak kadar büyük payı olan şey kişisel gayrettir, çalışkanlıktır. Ve e, hemen hemen pek çok şey de öyle. Mesela mutluluk, mutluluk Allah'ın bir ihsanı mıdır yoksa insanların, bazı şeylerden vazgeçmeyi, bazı çarpışmaları kaybetmeyi, göze alabilmesi ve mutluluğumuzu satın mı alırız yani, mutluluğumuzu huzurumuzu satın mı alırız. Yoksa böyle yattığımız yerde bize verilir mi? Bize bizi mutlu edecek insanlar çevremize yerleştirilir ve onlar hep biz mutlu olalım diye mi çalışırlar? Yoksa biz bir çaba sarf ederek bir bedel ödeyerek mi mutlu oluruz? Yani insanlar konusunda zihnimizi ee, yenilemekte veya bazı e, yerleşmiş e, düşünme biçimlerimizi sorgulamakta yarar var. Yoksa allah Teala'nın bize hiç ihsan etmediğini zannedebiliriz Allah korusun. Ve ehsin kema ehsenallahu ileyk. Ama tabii e, yani Karun gibi, Karun'un şahsında e, bütün kendisine ekstra nimetler verilmiş olanlar, evet onların hesabı daha şiddetlidir arkadaşlar. Yani çünkü allah Teala kimseye hiçbir şeyi eşit vermiyor bu dünyada. Bazıları mesela zekası daha kıvrak. Mesela işte önünde okuma fırsatları daha fazla. Kendisine çok büyük sorumluluk düşmüyor. Bazısı ise işte 10 yaşında hayata atılmak zorunda kalmış. Yani bir hocamızın, şu anda isim vermeyeyim yanlış olmasın, akademisyen kıymetli bir hocamızın hayat hikayesini dinlerken dedesinin İki kardeşten birini seçtiğine, sen işte tarlalara bakacaksın, sen de gidip okuyacaksın dediğine ve hocamızın o okuyan kardeş olduğunu e, dinlemiştim. Yani şimdi diğer kardeşin durumunu düşünün. Dolayısıyla o okuyan kişinin yani evde bir, sizin okumanız için bir başkasının çalışması gerekmişse o zaman o okuyan kişinin en azından iki kişi kadar okuması gerekmiyor mu? E, bu ihsan konusu Rabbimizin ikramları ve ihsanları konusu e, çok uzun sürebilir burada bırakalım Velate la fesade fil ard arzda fesat arama bozgunculuk yapma, bozgunculuk peşinde koşma insanları ifsad edecek, e, düzeni bozacak ee, düzen dediğimiz yani burada zulüm düzenini değil aman düzenimiz bozulmasın aman ağzımızın tadı kaçmasın biliyorsunuz bu Elmalı Allah'ım Hazır'a göre huzurperest olanlar cihat edemez diyor. Burada ise e, düzen, düzeni bozanlardan kastımız yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde herkese yetecek kadar rızık, imkan, e, barınma imkanları yaratması ama bazı insanların bu e, nimetleri paylaşırken fesat çıkarıp Efendim işte sömürmesi, diğerlerini sömürmesi ve haksızlık etmesi. Bu kadar hazineyi ihtikar edip de yığıp da serveti hapsetmek hadizatında bir fesattır diyor. Velate bu il fesade fil art bu kadar serveti yığmak ve efendim hapsetmek, toplumun imkanına sunmamak Efendim bir fesattır hadizatında diyor Elmalı Hamdi yazır. Efendim e, ayet-i kerimeyi bu şekilde yorumluyor. İnnallâhe lâ yuhibbul mufsidin. Çünkü Allah ifsad edenleri sevmez. E, sonra Karun'un cevabı geliyor arkadaşlar. Şu ana kadar okuduklarımız yani Karun'a yakınlarının, etrafındakilerin, imanlı insanların yaptığı nasihatlerdi. E, Karun diyor ki, bir de arkadaşlar bu nasihatleri mesela kimler yaptı? Burada bariz değil. Allah-u Alem Karun'un belki de yani küçümsediği yani işte aklı olsaydı zengin olurdu. Aklı olsaydı işte hayatını kurtarırdı. Bak benim yardımımla geçiniyor falan belki de dediği birileri söyledi belki de bilmiyoruz. Yani çok böyle itibar etti yani sonuçta Firavun'un bunları söyleyecek hali yok. İman eden İsrailoğullarından birileri. Karun'a bunu söylediler. Diyor ki Karun, şimdi arkadaşlar burada insanın kendisini savunurken, nasıl diyelim bir eleştiri karşısında kendini savunurken kendimizi haklı çıkaracak noktalara yapışırız. Bu insan zihninin çıkarcı ve Hani kendi varoluşunu müdafaa etmek için uyguladığı bir e, savunma mekanizmasıdır. E, ve bu düşünce bizi hakka götürmez hiçbir zaman. Çok küçük bir yani iki komşu arasındaki bir tartışmada veya iki kardeş arasındaki bir tartışmada da bunun örneğini görebilirsiniz. Bir iş yerindeki tartışmada da bunun örneğini görebilirsiniz. İşte böyle tarihe geçmiş bir tartışmada da. Bakın şimdi Karun diyor ki, قَالَ uti tuhu ala ilmin indi." Yani Allah'ın sana ihsan ettiği gibi ihsan et işte fesat çıkan. Niye böyle şeyler söylüyorsunuz ki ben bunları kendi ilminle kazandım, kendi bilgimle, kendi gayretimle, kendi kapasitemle ben bunları kazandım diyor. Dolayısıyla ben istediğim gibi buna hükmederim diyor çünkü bu bunu ben kazandım diyor. Şimdi bu yalan mı? Muhtemelen yalan değil çünkü az önce dedik ya Allah Teala'nın birine ihsan etmesi illa yani o şeyin kendisini vermesi değildir ki o şeyi nasıl elde edeceğinin bilgisini vermesidir. Yani mesela mutluluğu nasıl elde ederim bu, bu konuda aklının doğru çalışması da büyük bir ihsandır insana çünkü o sayede mutluluğu elde edebilir veya serveti veya ilmi veya makamı mevkii her neyse. Dolayısıyla yalan değil. Evet, kendi ilmi sayesinde kazandı. Yani ne yaparız biliyor musunuz kendimizi savunurken? Bütün bir olay var ortada. O olayın sebepleriyle ilgili bizi haklı çıkaracak noktaya yapışırız. Ama bütünü görmeyiz yani. O noktanın bir adım öncesini, bir adım sonrasını, o noktanın o bütündeki diğer noktalarla ilişkisini falan hiç görmek istemeyiz. Anlatabildim mi bilmiyorum buna şey diyorlar başkasını eleştirirken onun en kuvvetli eleştiri noktasına saldırırız kendimizi savunurken de en kuvvetli savunma noktasından kendimizi savunuruz yani kendimizdeki mesela en kuvvetli eleştiri noktasını öne çıkarmayız hiçbir zaman dolayısıyla da böyle bir tartışmadan böyle bir konuşmadan hak zuhur etmez. Yani şunu evet benim yani ben kendi bilgimin de burada payı var, kendi gayretimin de payı var ama şimdi düşünelim yani bu ilmi kim verdi bana, bu zekayı kim verdi? Yani insanlar doğuyor, kaşığı ağzına götürmeyi öğrenmekle geçiyor bütün hayatı. İnsanlar doğuyor, okuma yazmayı sökemiyor hayatı boyunca yani 60, 50, 60 zeka puanıyla yaşamaya çalışıyor. Yani seninki diyelim ki işte bilmiyoruz da 180 180'se yani zeka puanı bunu sen mi kazandın mesela ben mi kazandım bunu dolayısıyla ben bilgimle bu serveti elde ettim ama bu bilginin bu bilgiye ulaşma yollarını bana kim verdi orasını düşünmüyor işte ee, biz de öyle biz de bunu yapıyoruz ama Allah korusun yani Karun gibi yapmayalım hiç olmazsa itikadi konularda yapmayalım ve haklısın diyebilelim arkadaşlar. Haklısın diyebilirim ya doğru söylüyorsun ya Allah razı olsun. Yani eksiğimiz var bu konularda Allah yardım etsin diyebilmeliyiz. Ee, evelen, bakalım Elmalı Hamdiyazır e, nasıl e, çevirmiş bu kısmı efendim derken ha ne diyor bir dakika kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size dediler e, affedersiniz arkadaşlar yanlış yeri okuyorum. Heh, diyor ki ben ona yani o servete sırf bendeki bir ilim sayesinde nail oldum dedi. Halbuki arkadaşlar Evlem yalem bilmez miydi o enallahı kad ehleke min qablihi minel quruni men huwa esed minhu kuvveten ve ekseru cemaa. Kendinden önce geçenlerin içerisinde kuvvet olarak kendisinden daha şedid ve biriktirdiği mal bakımından kendisinden çok daha servete sahip nicelerini Allah'ın helak ettiğini bilmez miydi diyor. Velayus elu an dunubihim mujrimun mücrimlere günahlarından hiç sorulmaz diyor. Bunu şimdi açıklayacağız. Günah, mücrimler günahlarından sual de olunmaz. 78. ayet. Arkadaşlar nezdimdeki bir ilim ile ben bunu elde ettim dedi ya bu ilme bazıları ticaret ve iktisat ilmi demişler bazıları da el kimya demişler. Ee, yani nedir bu sahip olduğu ve çok paralar kazandığı ilim? Bu konuda çeşitli rivayetler var. Evelem ya'lem. Ya bilmiyor muydu o? Yani sırf ilmiyle olsa kurunu ula içinde, geçmiş asırlar içinde ondan daha kuvvetli ve daha çok servetli firavunlar gibi kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Niye bu ilmiyle istifade etmedi? Etmedi. Niye istifade etmedi? Niye e, efendim bunun sonunda sonunda helakın olduğunu, yok oluşun olduğunu ve yok oluştan sonrası için de hazır elde fırsat varken bir şeyler yapması gerektiğini bilmez mi diyor. E, kaldı ki eğer ilim sahibi ise bu ilmin e, hayatın sonu hakkında ona hiçbir e, rehberlik yapmaması da çok büyük bir eksiklik değil mi? Yani sen zekisin, makam sahibisin, bilgi sahibisin ama ölümden sonrası için, Hayatının sonu için nasıl can vereceğin yani hangi mevkide bu ömrü neyi, ne uğurda tükettiğin konusunda hiçbir rehberlik yapmıyorsa sana bu zeka, bu ilim sana bir faydası var mı? Bunu düşünmüyor mu? Halbuki velayus elo amdunû bihimun mucrimun. Halbuki mücrimler günahlarından sual de olunmaz. Yani bu günahkarlara sual sorulmayacak anlamında değil. Bakın burada bir e, güzel bir edebi e, üslup var. Yani filan cürme işleyen kimdir diye tahkik için ne şundan bundan ne de kendilerinden sorulmaya lüzum görülmeksizin indallah malumdurlar. Yani allah Teala senin günahlarını araştırma ihtiyacı bile yok yani. O kadar kayıt altında her şey, o kadar aleni bir şekilde orada kayıt kayıt altındasın. Meleklerce de simalarından bilinir ve derhal yaka paça tutulurlar. Bunu da nereden biliyoruz? Rahman suresi 41. ayet-i kerimeden diyor. Yu mucrimu ne bi simahum mücrimler yani o suçlular yüzlerinden tanınırlar. Demek ki bir alamet olacak yüzümüzde arkadaşlar. Nasıl ki secde ömrünü secde ederek geçirenlerin yüzlerinde sımahum fi vucuhihim min eferi sucud Fetih suresinde söylendiği gibi onların yüzlerinde secdeden bir iz olacak diyor. Efendim halis şeriflerde de nur olarak açıklanıyor bu. Mücrimler de yüzlerinden tanınacaklar. Rahman suresi 41. ayet kelimeye göre feyu uhadu bin nevasi vel ve alınlarından ve ayaklarından tutularak böyle yaka paça Sürüklenecekler melekler tarafından. Bundan sonra arkadaşlar 83. ayet-i kerimeye kadar sadece mealini verip geçmiş Elmalı Allahım Hazır. Tefsir etmemiş. Biz de o şekilde okuyalım bakalım söyleyecek bir şeyimiz varsa söyleriz. Kavmine büyük bir deptebe içerisinde çıktı. Tam bir e, süslenmiş halde yani e, belki bir tören sırasında olabilir bu bir e, merasim sırasında olabilir. E, galellediğine yürüdünel hayat ed dünya dünyayı arzu edenler dediler ki, yâ ya leytelena yazık bize mitlema uutiye karun keşke biz de şu karun gibi olsaydık inne huledu hawmin abim ne büyük bir mutluluk içinde. Yani kavminin karşısına büyük bir ihtişam içerisinde bu ihtişam sadece üstü başı değildir muhtemelen arkadaşlar işte etrafında insanlar önünde eğilenler, saygı duyanlar işte bir törende oturduğu yer mesela işte bunların hepsi muhtemelen efendim kim imreniyor böyle durumlara, böyle insanlara böyle ziynetlere, böyle deptebelere? kim imreniyor burada çok önemli bir ee, insan tanımı yapıldı aslında bakın şu kişiler bu kişiler demedi Allah Teala galellediğine yürüydunel hayat dünya dünya hayatını irade edenler bütün iradeleri dünyaya yönelik olanlar arkadaşlar iradeleri dünya ile sınırlı hayalleri İstekleri dünyayla sınırlı olanlar. Bakara suresinde de geçmişti. Onlar ne diyorlardı? Sadece dünyayı isteyenler. Rabbena atina fil dünya hasene. Bu kadar söylüyorlar. Bize dünyada ver diyorlar. Ve fil ahirati kısmını söylemiyorlar. Efendim e, bu şimdi tam sosyal medyayı tarif ediyor arkadaşlar. Günümüzü tarif ediyor. Televizyonları tarif ediyor. Yani insanların karşısına böyle sağlıklı işte müreffeh işte bütün imkanların içerisinde büyük bir lüks içerisinde efendim kendini sundu böyle bir imajla çıktı ve dünyayı arzu edenler işte onun sayfasına bakıyor bunun sayfasına bakıyor hep devamlı imreniyor kimisi mutluluğuna imreniyor kimisi güzelliğine imreniyor kimisi parasına imreniyor sürekli imreniyor Keşke biz de Karun gibi olsaydık. İnnehu le duhabin abiyim. O büyük bir mutluluk içerisinde. Kuşku yok ki o. Yani ne kadar mutlu, ne kadar nasipli diye ona imrendiler. Ve qālalladīne uṭul ilme. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise arkadaşlar ilim eşyanın yani olayların, dünyanın, hadisatın mahiyetini bilmek demektir. Yani nereye gidiyoruz, hayat nereye gidiyor, önemli nedir, önemsiz nedir, ben bunu toplu dualarımda çok söylemeye çalışırım. Kendi dualarımda da inşallah unutturmasın Rabbim. Ya Rabbi bize önemliyle önemsizin, değerliyle değersizin arasını ayırt etmeyi nasip et. Ve en önemli şeyleri, en önemsiz şeyler uğruna feda eden ahmaklardan bizleri etmeye Arap'i. Hep beraber duamız olsun bu. Yani oturduğumuzda mesela biz müminler olarak şu anda burada iman etmeyen kimsenin olduğunu düşünmüyorum Allahu alem. Hani merakından dinliyorsa o başka. Ama Kur'an tefsiri dinlemek için oturduk demek ki inanıyoruz bu Kur'an'a. Arkadaşlar inanan iki insan otursa biri ötekine dese ki kardeşim ya en önemli şey ne sence bu hayatta? Dese değil mi? Ee, yani iman ile göçmeyi deriz. Allah'ın rızasını kazanarak hayatımızı tamamlamayı diyebiliriz. Vicdanımızın rahat ettiği bir hayat yaşayabilmek. Yani gece gündüz vicdanımız rahat. Ölürken vicdanımız rahat. Şunu da yanlış yaptım, şunun da hakkını yedim. Şurada da bencil davrandım demiyor, demeyeceğimiz. Tabi bu, bu günahsız yaşadığımız anlamına gelmez de kasten yani. İşte önemli şeyler bunlar biliriz. Ama yaşarken arkadaşlar birden çuvallarız yani. Birden işte vicdanımızla kârımız arasında kaldığımızda, çıkarımızla işte inancımız arasında kaldığımızda çuvallayabiliriz Allah korusun. Orada sadık dostların ve zikrin, çok büyük duanın kendim, her gün dualarımızın olması arkadaşlar namazlardan sonra kendi kendimize yaptığımız duaların olması işte helal rızka odaklanmak helal ilişkilere odaklanmak helal duygulara odaklanmak helal hedeflere odaklanmak hatta helal de yetmez tayyip olması gerekir biliyorsunuz helalen tayyiba diyor Kur'an-ı Kerim yani sadece haram olmaması yetmez aynı zamanda o helal dairesi içerisinde bir de hoş e, zarif, güzel, Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamak gerekir. Yani sadece hilal dairesinde kalmak size bir seviye kazandırmaz. E, Elmalı Hamdiyazır öyle diyor. Caizdir demek bir şey caizdir demek yapmamak evladır demektir diyor. Yani yapmasan daha iyi. Çünkü en alt seviye demektir diyor. Yani daima caiz seviyesinde kalmak en alt seviyede kalmak demektir. Bizim kendimize bir seviye ee, kazanabilmemiz için onun da üstüne o caiz seviyesinin de üstüne çıkmamız gerekir ee, kendilerine işte ilim verilmiş olanlar değerliyle değersizi her önemliyle önemsizi bilebilenler ve ilekum diyorlar ki yazıklar olsun size ya böyle diyenlere yani Karun'a ne mutlu ah ah keşke biz de Karun gibi olsaydık diyenlere yazıklar olsun size Sevabullahı hayrun limen amene ve amila salihah. İman edip salih ameller işleyenler için Allah'ın vereceği mükafat, sevap şu anda onun bulunduğu durumdan çok çok daha hayırlıdır. Yani perdenin arkasını görebilmek arkadaşlar. Perdenin arkasını görebilmek. Şöyle düşünün. işte mesela birinin güzelliğine, fiziğine diyelim hayran oluyorsunuz. Halbuki cildin altında ne var? Arkadaşlar cildi yani cildi kaldırın insanın en ölü tarafıymış bir de cildi geçenlerde söyledim size yani insan bünyesi içerisinde ölü kısmımız bizim yani bizim bizi güzel gösteren e, vücudumuzdaki en ölü kısım arkadaşlar hayatın olduğu yerde kan var işte kaslar var görüntü çirkin yani orada. Dolayısıyla gerçek mahiyeti yani insanın gerçek mahiyeti nedir? İşte bu hayatın gerçek mahiyeti nedir? Bu servetin gerçek mahiyeti nedir? Bu makamın gerçek mahiyeti nedir? Baktığında bunu görebilmek, ben bunu anlıyorum buradan arkadaşlar. Ve sonra diyorlar ki işte iman edip amel-i salih işleyenler için Allah katındaki sevap daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا السَّابِرُونَ Ama o Allah katındaki sevaba, Sadece ve sadece sabredenler erebilir. Sabırlı olanlar erebilir. Fahasefna bihi ve bidarihi el arda diyor. Derken biz onu hem de sarayıyla birlikte ve bidarihiz, eviyle sarayıyla birlikte yere geçiriverdik. Yere battı yani. Efendim Fe mekane lehu min fietin yansurunehu min dunillah. Allah'a karşı yardımına gelecek taraftarları da olmadı o sırada onun. Tek başına oldu. Ve mekane minel muntasirin kendini kurtaracaklardan da değildi. ve asbahal ladine temannavu mekanehu bil ems dün bu dün hakikaten 24 saat önceki dün mü yoksa hani dün neydin sen ah ah deriz ya hani yıllar öncesini kastederiz bu batma ne zaman oldu bilmiyoruz ama dün ona imrenenler, onun mevkiine imrenenler, onun yerinde olmak isteyenler ne dediler ki ve أَنَّ اللّٰهُ vay be diyorlar يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ min مِنْ ve yakdir demek ki Allah Rızkı kullarından dilediğine veriyor ve kısıyor. Levla emmen Allahu aleyne bina. Eğer Allah bize lütfetmeseydi bizi de batırmıştı. Kim bilir belki de işte Karun'un sarayında bir iş bulabilmek için, bir oraya kapılanabilmek için ne kadar uğraşmışlardı. Yani hayal kuruyorum şu anda. Efendim ne kadar uğraşmışlardı ama yer edinememişlerdi, yakınlarında yer edinememişlerdi. O yakın o yakınlarıyla beraber yerin dibine battığında artık bu bir deprem miydi, heyelan mıydı? Bir tabii olay mutlaka ama hani biliyorsunuz evet. Allah rahmet eylesin. Ve Muhammed Hamidullah Hoca diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki mucizeler için, mucizevi olaylar için arkadaşlar bunlar elbette birer tabiat olayıdır. Ama tam ihtiyaç olduğu sırada ve tam bir mesaj içerecek şekilde var olması yani tam yerinde ve zamanında var olması onların onları mucize kılar diyor. Efendim biz de onunla beraber batmış olacaktık diyorlar. Ve ki ennehu la yuflihul kafirun. Ay demek ki hakikat bu kafirler felah bulmayacak diye tercüme etmiş Elmalı Hamdi Yazır. Karun kıssası burada bitiyor arkadaşlar. Allah Teala e, surenin sonunda bütün bu sure içerisinde anlattığı kıssaları zaten Kasas suresi kıssalar suresi demek. Anlattığı kıssaları toplayacak Son sözünü söylüyor. E, fakat biz bu son sözü bitiremeyeceğiz. Bunu haftaya bırakmak durumundayız arkadaşlar süremizde olduğu için. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Yani diyorum ki bugün burayı bitiririm. Olmuyor, bitiremiyorum arkadaşlar. E, siz de bana mahkum kalıyorsunuz böyle. Ama mahkum olmak zorunda değilsiniz. Kaldığımız yer belli, okuduğumuz kitap belli. E, buradan kendiniz okuyarak ilerleyebilirsiniz. İlerlemelisiniz de. E, Allah Teala'dan daima bizler için, iki cihanımız için hayır olacak nimetler arzu ediyoruz. Efendim bize, evladı ihalimize, sevdiklerimize hep hayır kapıları açsın ümmeti Muhammed'e, hayır kapıları açsın Rabbimiz ve karşımıza çıkan fırsatları da böyle böm böm seyretmekten ve onları birer birer kaçırmaktan Allah'a sığınıyoruz allah Teala benim acizane kanaatim Rabbime olan onun rızak, fettah, vehhab isimlerine olan sonsuz imanımla inanıyorum ki arkadaşlar allah Teala herkese sonsuz fırsatlar verir, karşısına çıkarır. İnanın sadece şu şehirde yaşamak bile hangi şehirde olursanız olun yani sadece şu internet çağında yaşamak bile bizim için çok büyük fırsatlar içermektedir. E, fakat evinde oturursan sabahtan akşama kadar koltuktan kalkmadan çay gelsin kahve gelsin sen de işte aç dizini izle televizyonu izle bilmem işte neyse oyun oyna şunu yap bunu yap aa bugün de akşam oldu yarın da sabah oldu böyle yaparsan hiç kimse gelip seni o koltuktan kaldırmayacak kardeşim genç arkadaşlar. Hiç kimse sizi o koltuktan kaldırmayacak, kendine yazık ediyorsun demeyecek. Zaten kendine yazık ediyorsun diyenlere de kulaklarınızı <gülüyor> tıkadığınız için öyle oluyor, tıkadığınız için öyle oluyor. Efendim mesela benim de kendim için söylüyorum bunu, e, kaçırdığım fırsatlara baktığımda e, bunun tek müsebbibinin ben olduğumu görüyorum yani. İlmi açıdan, başka açılardan, Allah Teala'nın ayağıma kadar getirdiği ama benim kendimce çeşitli makul gerekçelerle işte çocuklarım küçük vaktim yok işte bilmem ne vesaire diyerek efendim e, kullanamadığım birçok fırsat olmuş e, allah Teala bundan sonrası için yardımcımız olsun hepimizin e, hiç olmazsa bizi cennete götürecek amellerin fırsatlarını kaçırmayalım ben kendi yaş grubum için söylüyorum genç arkadaşların daha da gözlerini dört açmaları gerekiyor e, sonuçtan da razıyız yani Cenab-ı Hak bize ne lütfettiyse onunla e, ilerlemeye, onunla e, her yoldan insan Allah'ın rızasını kazanır. Kazanmaya gayret edeceğiz. İnşallah haftaya surenin son bölümünde e, çok sarsıcı bir ayet-i kerime. Bütün halifeler, e, yöneticiler bu ayet-i kerimeyi okumuşlar ve kendilerine e, gece gündüz okumuşlar. Yani hep ondan e, onunla kendilerini hizaya çekmişler. İşte o ayet-i kerimeyi ve e, surenin tamamını. Bitirmeyi inşallah haftaya bırakıyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar.